Yeraltı Hafıza. Mor Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. 2011 Cuma Yabasta, yeryüzüne özgürlük Daha önce 94.9 açık radyo mikrofonlarında Ömer Madra'nın söylediği gibi kainata bir merhaba demek için yani yeryüzü denilen uzay boşluğunda salınan ve yalnız gezegen bölünmüş yalnız gezegenden kainata merhaba. Sokak performansına gidiyoruz aslında ama girerken yolun üstünde Cihan Cihangir Sanatçılar Kahvesi'nin önünde durduk. Yeryüzünün, memleketin masa başında kurtarıldığı kahvenin önünde. Şimdi biz de sokak performansına gidip hayata dokunmaya çalışacağız. hayata Hayatı güzellemeye çalışacağız. Tam ay esnada buradan geçerken burada durma isteği doğdu bende ve İlk, e, i̇lk konuşmayı burada yapmak, ilk kaydı burada almak isteği oldu Sırf bunun için durduk ve kaydımızı aldık. Teşekkür ederiz. Yeraltı hafıza ya programı dedi. İşte yer altından gerçekten hayatım kalbinden, sokaktan seslenelim istedik. Şimdi performansa gidip insanlara, belki de performansta yakalayabildiğimiz insanlara soracağız. Acaba performansta sergilediğimiz oyunlarla ilgili herhangi bir fikirleri var mı? Pandom nedir? Fanzin nedir? Duymuşlar mı? Haberdarlar mı? Takip ettikleri fanzin var mı, yok mu, ya da böyle bir şey hayatlarında hiç mi yok, onu öğrenmeye çalışacağız. Sokak performansına gidiyoruz ve yer altı havuzla bir Norveçli kolektif projesi. Projenin amacı da fanzinleri bir araya taklayıp onları bir arşivde birleştirmek, fiziksel bir arşivde birleştirmek, elektronik bir arşiv olarak tutmak hatta mikrofilmlere aktarmak en nihayetinde ve bunu tamamen ve herkese açık olarak yapmak. Satak performansına niye çıkıyoruz? Bunu anlatmak için biz de bir pandem yaptık geçtiğimiz hastalığı içinde. Bir pandem burada şimdi görüyorlar arkadaşlar. Pandemine ulaşmak isteyenler Sokak performansı sırasında gelip e, bizden alabilirler fanzini. Ayrıca birkaç küçük tefek yere de bıraktık bir Taksim civarında. Sokak performansına niye çıkıyoruz? Sokak performansına çıkma sebebimiz işte tam da aslında hayata dokunmak. insanların gündelik yaşamlarının ortasına girmek ve onlara sanatla bir tokat atmak. Belki de uyanmalarını sağlamak. Pandomim dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelime aslında ama aslında Yunanca ve pantomimos bir kelimesi astı ve anlamı da her şeyi taklit eden demek. Aslında bakarsanız fiyatradan çok daha eski olduğu güvenilir kaynaklara bakılarak söylenebilir. Mesela e, eski Roma'da satırların şenliklerinde yahut da e, eski Yunan'da Antipinan'da e, Dianisos şenliklerinde oynanan oyunlar Dipperüs Pandomim oyunları. E, fakat bugün insanları açıklamaya çalışırken, yani hiç bilinen insanları açıklamaya çalışırken ilk söylediğimiz şey tabii ki sözsür tiyatro oyunu olduğu pandomiydi. Fakat pandomim enteresan biçimde 18. yüzyıldan itibaren belki de müzikle ve dansla beraber, yani onlarla paralel bir gelişim süreci içinde ve kendisini oluşturma süreci içinde. Dolayısıyla da çok süratle devinen bir sanat dalı. Bugün bile hala e, klasik pandomin bir kenara bırakılmak kaydıyla, ki klasik pandomin de ancak e, 20. yüzyılın başında içinde oluşmuş bir pandemim. E, hala gelişimini sürdürmeye e, devam ediyor ve aslında dans, daha diğer dans yahut da bir çeşit e, müzikli danslı tiyatro oyunu koreografisi şeklinde algılanması da dünyada yaygın bir durum. soracak olursanız da yine aynı şekilde biz de NOMMIM'de yani Noratika Sanat Kollektifinin Pantomim atölyesinde Pantomim'i şöyle düşünüyoruz Müzikten ayrılabilir bir şey olarak görmüyoruz Pantomim'i ve aslında bir çeşitli Lanskara özgrafisi olduğunu varsayıyoruz ama bütün Pantomim koreografilerinde mutlaka bir alt metin var yani aslında anlatmaya çalışılan bir ders var ortada ve hikayelerin birçoğu ıı, ...bizim manifestomuzda da inandığımız üzere e, karanlık bir çağa girmek üzere olan insanlığı bu konuda uyarmak üstüne hikayeler. Şöyle söyleyebilirim, e, müziğin ayrılmaz bir parça olduğuna inanıyoruz. Çünkü hareketin eğilmesinin müziğin temposuyla bağıntılı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz performanslarda. Ve bu sebeple müzikle eş hareketler ve mimikler çok değerli ve bunları oturtmak çok önemli olmalı. Bunun dışında pandominin sadece minik yahut da sadece e, anlamsız ilizyon tabir ettiğimiz aslında olmayan nesnelerin yani nesne oluşturma dediğimiz şey pandominde olmayan nesnelerin orada var olduğunu düşündürmesi insanlara şeklinde yapılmış oyunlar yahut da basit hareketler bütünü olmadığını varsayıyoruz ve ortaya çıkan 10-12 dakikalık kurguların mutlaka az önce de belirttiğim gibi insanlara kendi gelecekleriyle ilgili yani yaşadıkları yüzyılla ilgili ve sorunlarıyla ilgili bir şey anlatması gerektiğini düşünüyoruz. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Bir şey soracağım. Pandomim Gözünüz evet. müşt. Işte, neydi pandomim? Müzik aleti. Nasıl bir müzik aleti? Elini <Gülüyor> O isim başka olmasın. Aa, şey pandomim. Pandomi, tiyatro... Tiyatro'nun şeyi miydi gösterisi? Evet. Evet, bir tiyatro evet. kolu. Evet. Tiyatro çizdiğinizi biliyor musunuz? İzlemişsindir muhakkak. Yani. Daha çok hani tiyatroda böyle, yani böyle sesi evet. canı ya da skeçler böyle sesli canatırlar ya o Pandomim. Evet. E, aynı o Pandır. İzlediniz mi hiç? Tabii. Peki teşekkürler. Sizsiniz neydi? Gülenber kaç ilgisiniz? Okay. Teşekkür ederim e Gülenber. Merhaba Cem benim isim. Çekiyor musun? Çekiyor. Çekiyor. İsim neydi? Zekai. Zekai kaç yaşındasın ilgisiniz? 43. 43 maşallah. Bir şey söyleyeceğim. Pandomim duydun mu hiç? Pandomim. pandomim duymadım. Ne olabilir mesela pandomim? Hiç kulağına aşina geldim ya. Hayır. Tiyatro izledin mi hiç? Çok bir önce, yıllar önce. Koştu gitmiş miydik? Tabii Hı. ki. Tabii. Peki mesela eskiden böyle hani bazı televizyon kanallarında böyle hani siktir bazı paralar çıkarırken böyle elleri bir başıracaktan introse doğru. Tamam. Ses Onu izledin mi? Yani izledim diye, diyemem iyi Arada ama bakmışsınız. Bakmışsın, tabi bakmışsın, tabi, tabi, bakmışsın, tabi tabi arada, arada yani. Çok Hoşuna geçmiş şey. ki. Pandömin bir sessiz tiyatro. Yani tiyatronun sesini düşün, evet. beden diyelini ifade etmek olarak oh. alakalı biçimdir yani. <gülüyor> Adakçı, beden kullanarak çalan bir arkadaşımız var aslında. Öyle bir... Ne çalıyor? Ya bedenle kullanarak, tamamen bedenle kullanarak da daha... ne yapıyor bedenle kullanarak? Müzik çıkartıyor. Müzik çıkartıyor. Evet. O ayrı bir grup. Konser <gülüyor> ayrı bir grup. Evet. Her akşam burada Janset Karavigli diye bir arkadaşımız da performans yapıyor. <gülüyor> Bugün akşam gelirseniz şey dersen, akışına gider. Tabii, ola. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi günler. Eee ismi Türk müsünüz? Evet. Bir şey sorabilir miyim? Pandomim nedir? Unutmu hiç. Ha, biliyorum. Evet. Nedir pandemiyim? Ya böyle... Şu moral... <gülüyor> Hangi... Nasıl hareketler? <gülüyor> ya ben arkadaşlar arasında öyle hani makara olsun yapıyordum da Fazla beceremem zaten. Yok siz yapın diye söylemiyor musunuz? Biliyor musun diye soruyorum yani. Biliyorum. Ne olduğunu tam olarak biliyorum. Arkadaşlarsa ne yapıyordunuz peki? Ya öyle hani size hareket yapayım falan yapıyordum. Öyle <gülüyor> şöyle size kendimi çekelim falan. Ha şu an işte cam okumara <gülüyor> çekti <gülüyor> falan. Peki hiç izleme fırsatınız oldu mu televizyonda veya başka bir yerde? Olunu burada bazen yapıyorlar da ama... Orada görüyoruz. Crancet yapıyor burada her akşam sokaklarda olmaz. Belki onu izlemişsiniz Evet ben. onu izlemişsiniz. Hoşunuza gitti mi evet. teki? Nasıl Tabii be? ya ben zaten severim yani. İsminiz neydi? Şafak. Kaç yaşındasınız? 19. 19. Şafak hoşuna gitti yani sonuçta evet. pandemi yani. Ya ben bir de şunu demek istiyorum. Söyle. Hani görünüşümden, görünüşümden dinci oldum. Hani Müslüman olarak görünüyorum. Bazı kesimler buna hani Müslüman adam böyle şey yapmaz hani sevmez falan ya öyle bir şey yok ben bunu burada söyleyeyim gayet İyi. de güzel sanatı da destekliyorum hani İstanbul sanatın arasında hani farklı var. sanatın dinle dildi örgü var yoktur bakıyorsun. ama bazı şey. insanlar hani saptıran insanlar vardır Muhakkak var. ki var canım, yani muhakkak var. var. Senin başına hani geldi mi böyle bir şey? Geldi benim işte yani sakalımdan, hı hı. şeyimden bu bir şeyden anlamaz hesabı. Hani tiyatroya gitmez, ben tiyatroya giderim. Tiyatrocu arkadaşlarım da vardı. Hı hı. Gayet sanatın içindeyim indirdi. Hani müzik de yapıyorum. Öyle yani. Hani Rap yapıyorsun işte, galiba biraz belki. Evet. Öyle bir havalı. Halen bir tane bir şey he, yapıyorsun he, yani. He, Kendi amatörce yani. mi yapıyorsun? Ya amatörce kare... mi yapıyorsun? Onu herkes söylüyor zaten. Onun yolunda gitme. Çalışıyorum yani onun gibi olamam da onun yanına gitmeye çalışıyorum Ama ya da sanatın bir dalıyla müzikle uğraşıyorsun yani Uğraşıyorum evet şey tiyatroda yani. da uğraştım o da şey ışık ben elektrikçiyim Hı -hı. Işık açıp kapağım müzik vermem falan Hı -hı. öyle yani. O zaman yakasını fandom'u biliyorsun seviyorsun yani. Biliyorum seviyorum evet gayet de takdir ediyorum ya Teşekkür ederim merak ettim bu da Janset'in programı var bekleyiz bu saatlerde Tabi Almanya da şu isminiz? Ayşe Rıcalı ben de memnun oldum Pantomim duydunuz mu hiç? Pantomim nedir? Konuşmayarak Yüzünde mi sizleriniz? Evet. Mimiklerle Daha önce bir pantomim ötesiydi mi şimdi sizleriniz? Almanya mi? Almanya mi? Evet. Türkiye'de ne kadar zamandan beri Yok şimdi bir tatil mi? şu Türk aslasısınız aslında Türkiye tatiline geldiniz Peki tiyatro sever misiniz? Seviyorum ama şu saatlerim. Az önce Janset bir performansı vardı gördünüz mü? <gülüyor> Sektiniz yetişemediniz. Sonunu gördüm. Nasıl uzanıyorsunuz? Güzel Güzel yapıyor. Tek kazanmak ister misin? <gülüyor> Yine bir akşam bir yoluna geldiğinizde bu saatlerde Janset'e... Teşekkür nedir sizce? Pandomim. Çangalatılıyor dönüştü ama... Şu an seyrettiğiniz şey, Balmain deniyor. Şu an seyrettiğiniz şeye? Evet. Bununla ilgili bir sikremiz var mı? Bu evet. sokak sesin e, olmadığı sadece sessizlik ve tersini yaptığı bir, bir, bir sikrem. Bi Neymişsiniz? Kaç yaşındasınız? 20 yaşındasınız. Müthiştim. Bakmasın, bir şey. Müthiş bak. Teşekkür Pandoo nedir biliyor musun? Pandoo muymuş? Buna benzer. Sanat olarak yaklaşırlar ama Terim olarak yaklaşırlar mı? Pandoo ünlü nedir? Pandoo olarak diyorum da, olarak duyduğum. Bu kısaca, yazık bir ses ediniz mi? İzlemedim. Kaç mı? ya. Yani, hatta zıla ya yapanlar oradan dolayı <gülüyor> bekliyorum yani. Pandemi, anlatımıyla, sesli bir tiyatro ayında. <gülüyor> yani, ifade düşünecek konuyu seslice anlatmak için. Anladım. Zor. Bunu da çektiyorsunuz, gari programı evinde hazırlıyorsunuz. Yani, nasıl değilim? Yakup Sapaç. Ya. 10 yal. Kaç evet. işiniz? Teşekkür ederim. Bir şey sözüm var diye konuşuyor bir şey. Faldo mi? Faldo mi? Faldo mi? Ne faldo Şöyle, hani böyle sessiz gösteri, sessiz gösteri. Ne anlatıyor galiba? Ne kadar? Gerçekten anlatır. çok etiktim yok ya. Oradan buradan. Pantominin kısa bir sessiz bir göstereyim doğrusu. İsim neydi? İsim Hanım. mi Pantominin gösteresin? Ya hep askerler travıya çarpmaz. Sağolun. Azal Hiç Pantominin ötesin değil mi? Ya ...çok fazla bir kez ...boş bir şey <gülüyor> olsa... <oldu>. ...eşit. En bir televizyon... ...gördük televizyon. Zatlı herkera. Her akşam yani, burada benim zamanım pandemim yapıyor. Hani burada gelseye daha görmüş olduğunuzu. Ama pek ifadeyi, düşünceyi yine sesli tiyatro gibi evet. Sen de değil yani. evet. Nereden gider misin? Ben Ebru'luyum. Evet. Sen Sen evet. benim adamım. Ben ne yapıyorsun? Hı hı Peki. hı. böyle Tiyatro etkileri vardı. Pandemimle şey var. yani. ilgili de bilgi vermez misin okulda yani? Tiyatro, para tiyatro, tiyatro, pandemimi İstanbul'da Fransa'da falan veririz ya. Türkiye'de vermiş Tamam teşekkür ederim. Tam da Aslında modern tiyatro falan gördük hani. bu <gülüyor> derslerde de güzel olarak fandı bitmeye geçiş. Ya bana göre mesela ben, ben hatırlamıyorum. Ben Aslında ben odaki dersi bilememişim. ben de bana göre mesela en zoru bu. <gülüyor> Konuşmadan sadece görsünle anlatıyorsun. Bütün bir performans aktarıyorsun. Bu dağın... Bu dağın... Bu Ne zamandır hani burada bir şey yok? Her akşam performansı var canım. Evet. Bu saatlerde. Gelirsen ee, seyredersiniz. Teşekkür ederim. Bugün böyle bir kayıtla karşımızdaydık. Sokak performanslarına giderken Yaptıklarımız filan anlattık. Pandoyim diye sorduk insanlara Nedir? Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Seyrettiğinizin halinden filan Sosakta birçok şeyler rastlaşabilirsiniz. Mesela izleyenlerle yahut da şimdi onda müziği duyuyorsunuz belki de. Ee, bu kızıl kızılderil tüccarlar gibi insanlarla. Bugün çağımızda belki de sanatın en büyük sorunlarından birisi. Sanatla ticareti birbirinden ayırt etmek artık oldukça güç. Ve işte fonda duyduğunuz ve İstiklal'de hatta zaman zaman Sultanahmet'te Kadıköy'de bir sürü yerde karşılaştığımız iki yıldır Türkiye'de olan ve iki yıldır Türkiye'de olmalarına rağmen sadece yabancı oldukları için valilikten izinleri olan ve sokak performanslarına çıkan Kızılderil tüccarlar gibi insanlardan mevcut sokakta ve bunlar sokak performansının Ve hiç dinlemeden, hiçbir hoşgörü göstermeden tıpkı tarihte kendilerine, sözde kendilerine, tabi bunlar kızılderili bile değiller bana sorarsanız, kendilerine yapılmış olanı bugün bize yapmaya çalışan bir grup tüccar. Gerçi açık radyo dinleyicisi için pek bir şey ifade etmeyecek bir görüntü söz konusu olmadığı için, bir ses kaydı olduğu için ama programı kapatırken ben tavşan deliğine girmek istedim. Ee, ve şey şu anda Norepika kolektifin atölyesi Tavşan Deliği'ndeyiz. Ve e, Taksim Life dergisi Yeraltı havuzu projesi destekçisi olduğu için bu kapsamda e, Temmuz sayısında daha evvel Yeraltı havuzu programında e, konuk ettiğimiz ser yayınları editörlerinden e, Bilge Sancı'nın e, röportajını yayınlıyor bu sayıda. Bunun dışında işte klasik program kapanışı esnasında daha önceki haftalarda da söylediğim gibi proje kapsamında 789 lira ödenek ayırmışız şimdiye kadar. Ki bu iki hafta önce de aynı miktardaydı kolektif bütçesinden. Ve bugüne dek 75 lira bağış almışız sadece. Eğer Yeraltı Hafıza Projesi'ne destekçi olmak istiyorsanız PTT Posta Çeki hesabı 626 1869 Kadıköy Merkez Şubesi. E, buraya e, dilediğiniz miktarda bağışta bulunabilirsiniz. Ve e, bir de en son olarak e, Yeraltı Hafıza Projesi'nin internet sitesini söyleyeyim size. Ki ilgilenenler varsa e, girip daha ayrıntılı bilgi edinebilirler bu adresten. www.yeraltıhafiza.com sitesinin adresi. Fakat yeraltı altı rakamıyla yazılıyor. Herkese iyi akşamlar. Yeraltı hafıza. Noréptika sanat kolektif hazırlıyor ve sunuyor.